Sevgili hayal tacirleri, dinleyicileri Bugün yeni bir programla daha karşınızdayız Mikrofon başında ben Zeynep Özer Programı birlikte hazırlayıp sunduğum arkadaşlarım Mahir Ilgaz ve e, grubumuzun üçlüsü Troyka'nın ayağı Can da askerden döndü. Bugün stüdyoda çok uzun bir süreden sonra üçümüz bir aradayız. Dolayısıyla keyfimiz fazlasıyla yerinde. Hoş geldin Can tekrar. Hoş bulduk tekrar. Geçen hafta bir telefon bağlantısı yapmıştık. Ama burada olmak, sizlerle beraber olmak, yeniden programa dönmüş olmak çok güzel. Ama e, güzel olmayan şeyler de var aslında. Evet. Yani keyfimiz tamamen yerinde ama bizi üzen şeyler de var. Özellikle, yani biraz kişisel olarak bahsetmem gerekirse... Askere giderken altı ayda çok şeyin değişeceğini ve bunları kaçırabileceğimi düşünüyordum. Biraz korku vardı içimde. Keşke öyle olsaydı da şu anda çok daha fazla çalışarak gündemi yakalamaya çalışıyor olsaydım hı hı. diyorum. Çünkü çok büyük adımların atılmadığını, hala bıraktığımız yerde sayıldığını, hatta bazı konularda geriye gidildiğini gördüm. Evet ne Bilmiyorum yazık sizi, ki. Evet, yani hı hı. Yani i̇çeriden yaptık. de görmüşsündür yani. E, tabii yani şimdi içeriden gördüklerim bilmiyorum ne kadar anlatmaya değer veya ne kadar karşılaştırma olan hasarlar. Çünkü küçük bir yerdeydim ben sonuçta ama hı hı. belki bakış açısını, belki mantığı yansıtması açısından ilginç dersler verdi bana. İlginç e, örnekler oluşturdu açıkçası. Hı hı. Belki zaman içinde diğer konularla beraber onları da tartışırız evet. ama istersen bugünkü konumuza. Evet hazır e, sivil sivilleşme demişken bir gündemimizi tarayalım hızlıca neler oldu Mahir gündemde neler var? Ee, gündemde neler var? Aslında gündemdeki en önemli maddelerden e... Bir tanesi AB ile alakalı değil doğrudan ama işte Türkiye'nin bu AB ile de bağlantılı sürdürmekte olduğu bu stratejik derinlik tırnak içinde kavramıyla alakalı işte Pakistan ve Afganistan ile ortak bir zirve yaptı Türkiye Hindistan davet edilmemiş de dolayısıyla Hindistan'dan bir nota e, almışız Nurtoplu gibi hı hı. E, bir ikinci gündem maddesi e, Avrupa Konseyi e, Parlamenterler Meclis Başkanlığı'na ilk defa olarak e, bir e, Türkiye'den bir milletvekili seçildi. Evet, Mevlüt Sayın Mevlüt Çavuşoğlu. Çavuşoğlu. Hı hı. E, kendisine başarılar diliyoruz yeni görevinde. E, bunun dışında Atadın önemli bir kararı var. E, Avrupa'da yerleşik Türk işçilerinin e, çocuklarının da mesleki eğitim al, almaları halinde e, o ülkelerde e, hayatlarına devam edebilecekleri e, yerleşik olarak e, belirtiliyor bu kararda. E, gündem maddelerimiz aslında e, sanıyorum bunlarla sınırlı. E, Belki bir... şey ekleyebiliriz. E, Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin konuşmasıyla Davos zirvesi başladı. Evet Davos başladı. One de <gülüyor> <Bu Anviyatın gülüyor> yıl dönümü. One <gülüyor> yıl dönümünde neoliberal politikaların, ekonomi politikalarının kalesi hı hı. Davos ve 40 yaşında. Şöyle bir baktığımızda hani biz bu düzeni bozduk. Şimdi nasıl toparlayabiliriz? tartışıyorlar ama devlet başkanları, hükümet başkanlarının sayısı çok az. Evet. Daha çok iş dünyasının katılımı var. Bu da enteresan bir konu. Sabah gelirken metro durağında da one minute diye bir şey gördüm ben böyle evet, tabela. Taksim durağında <gülüyor> bir sergi başlamış. İnsanları evet böyle e, gezmişler galiba ülke ülke. ...one minute diye tabelalar insanların eline e, pankartlar verip onla fotoğraf çekmişler. İlginç bir görüntü. Çok insan evet, rahat evet. değildi sanki bu <gülüyor> <gülüyor> Bir pankart tut demişler falan. Öyle evet. bir görüntü vardı. Yine de e, One Minute açısından da olsa bir iletişim stratejisi yani kaynağı olduğunu, bir, bir mesajı bir vermeye mesaj. çalıştığını söyleyebiliriz. Daha gitmeden aslında geçen hafta atladık. Ee, Avrupa Parlamentosu Türkiye raporunu, taslak raporu açıkladı. Şimdi o taslak rapora önümüzdeki dönemde hı hı. değişiklikler getirilecek. Evet. Ee, değişiklik önerilerinin de daha sonra metnin içine e, e, ekleneceği bir e, nihai rapor çıkacak ama taslak raporda bizim için sanıyorum olumsuz yorumlandı. Özellikle Kıbrıs konusunda. Kıbrıs'la ilgili verilen değişiklik önergeleri özellikle Türkiye aleyhinde şeklinde yorumlandı. Evet. Onun dışında dengeli bir rapor denildi. Evet. Ancak tabii şu anda bir yorum yapmak zor. Tabii nihai rapor çıkana kadar beklemek, beklemek gerekiyor. fayda var. E, evet. Gerçi Ria Omen Reuten yani Türkiye raportörü Avrupa Parlamentosu e, nispeten dengeli bir görünüm sergiledi. Evet. Son e, üç yıl oldu sanıyorum değil mi? Evet. E, dolayısıyla yani ben ben bu senede farklı bir sonuç çıkacağını beklemiyorum aslında parlamento raporundan Bunda da belirtmek evet, Kaldı gerekir. ki bir bağlayıcılığı yok onu da vurgulayalım ama bir siyasi irade, e, siyasi bir görüş beyanı şeklinde de Avrupa kamuoyları üzerinde de etkili. Evet, evet aslında olayı iki açıdan bakmak lazım. Siyasi bir bağlayıcılığı veya hukuki bir bağlayıcılığı yok Türkiye için ama irade alınması ve ileriye yönelik adımlar atılması için aslında bir taban olarak ele alınabilir veya orada ortaya koyulacak önerilerin uyarıların da dikkate alınması. Kesinlikle. Evet aslında parlamenttan bahsediyorken belki burada kısa bir not da dinleyicilerimize duyurabiliriz. Hani Avrupa Birliği'nden biz hep yekpare bütün olarak bahsediyoruz ya halbuki öyle değil Avrupa Birliği birçok üye devleti birçok farklı kuruma olan ve kurumlar içinde bile görüş farklılıkların bölünmelerinin çok ayuka çıktığı bir organizasyon. E, Avrupa Parlamentosunda bugün Türkiye'nin üyeliği konusunda bir oylama yapılsa bizim aldığımız duyumlara göre Avrupa Birliği yetkililerini aldığımız duyumlara göre sonuç Türkiye'nin lehine olur diyorlar. E, bunu da belirtelim hani yani böyle raporlar çıkıyor görüşler çıkıyor vesaire ama e, temelde Avrupa Par A.P içinde e, birçok radikal farklı görüş olmasına rağmen e, Türkiye lehine bir görüşün e, çoğunluğun şu anda hakim olduğu düşünülüyor. Evet. Pekala şimdi e, esas gündem maddemiz olan e, iletişim konusuna geçelim. Şimdi öncelikle e, dilerseniz bir giriş olarak e, bu iletişim stratejisiyle ilgili bir toplantıya katılmıştım ben Ankara'da Hı -hı. E, sayın... Baş müzakereci evet. ve Devlet Bakanı Egemen başkan Egemen bağış'n başkanlığında gerçekleştirmişti e, burada söylenen esas ana hatlarıyla Evet iletişim stratejisi çok uzun süredir ihtiyacını hissettiğimiz belki de geç kalan bir stratejiydi ama bu alandaki e, somut e, adımlar atılmaya başlandı e, paydaşlar toplandı proje önerileri verildi e, bir e, etkinlik çizelgesi oluşturuldu Şimdi bu tabii iletişim stratejisi tek başına fayda, verici, fayda vermeyecektir hiçbir şekilde bir bütüncül yaklaşım içerisinde ele alınması gerekiyor. Dilerseniz biraz tabii siyasi reformlarla da bağlantılı olarak Türkiye'nin iletişim stratejisi nedir? Ne yapmalıyız? Ne gibi bir yol izlenmeliye masaya yatıralım bugün burada devam etmeden bence de bu konu son derece önemli üzerine durmamız lazım çünkü reformların ve özellikle AB üyelik sürecinin gidişatına baktığımızda gelinen nokta aslında şu anda bir tıkanma Belki bir şişe boynu denilen bir döneme rast geldik. Artık hiçbir şey ilerlemiyor gibi gözüküyor. O yüzden iletişim stratejisinin önemi işte tekrar vurgulanıyor vesaire. Ama e, iletişim stratejisinin kendisini bir tanıtma kampanyası olarak görmemek lazım her şeyden önce. Bana göre çünkü lafla peynir gemisi yürümüyor. Bunu daha önce de gördük. Hani e, Türkiye'yi tanıtalım, Türkiye'yi tanımıyorlar, yanlış tanıyorlar vesaire gibi. Tamam bu olabilir evet doğrudur. E, ama e, sonuçta kararı verecek olan karar vericileri etkilemek için... Özellikle Türkiye'nin e, siyasi reformlar konusunda ciddi ilerleme kaydetmesi gerekiyor. Yani hı hı. AB yetkililerinden de bunu alıyoruz biz. Evet. Aslında e, yurt içinde de böyle bir görüş var. Ama sanıyorum bir türlü bir ortak irade oluşturulamıyor değil mi? Yani e, ilerlemek için e, hükümet bir şey söylüyor, muhalefet başka bir şey söylüyor. Bir bölünmüşlük var, AB'ye güven dipte. Hı hı. E, dolayısıyla... Belki o toplumsal irademizi oluşturamıyoruz o adımları atmak için. Bir an önce belki yurt içinde de yönelik bir iletişim stratejisi de yürütülüp bu iradenin oluşturulması gerekiyor. Söylediğine katılıyorum. İletişim stratejisi özellikle işte müzakerelerin başladığı, başlamak üzere oldu 2004-2005 yıllarında tartışıldığında daha çok şey üzerine kuruluydu. Avrupalılar Türkleri tanısın, Türkler Avrupalıları tanısınlar işte bir araya gelsinler fikir alışverişinde bulunsunlar. Önyargılar ortadan kalksın, mutlu mesut yaşasınlar şeklinde biraz daha pembe tablo diyebileceğimiz bir strateji hakimdi. Aslında strateji olmaktan uzaktı. Böyle senin bahsettiğin şeklinde şekilde çeşitli boyutları olan bir plan yerine daha ziyade işte belli projelere, belli kurumların yapacağı projelere bağlanmış ve belli bir çatı altında toplanmayan bazı adımlardı. Evet. Şimdi onu geliştirmek gerekiyor. Diğer taraftan Türkiye'nin içerisinde bir siyasi irade eksikliği var. Daha Doğrusu bu siyasi irade olsa da nereye yönlendirileceği konusunda bazı soru işaretleri var. Yani hı hı. İktidarla muhalefet veya diğer siyasi ve siyaset dışı aktörler bir araya geldikleri zaman esas gündem maddesinin ne olması gerektiği konusunda ciddi bir uzlaşmazlık var. Onun da çözülmesi gerekiyor. Diğer taraftan hani, e, her zaman vurguladığımız belli adımlar var atılması gereken. Yani Sadece Avrupa Birliği üyeliği içinde değil mi? Örneğin ruhban okulu evet, meselesi. Evet yani Ruhban okulunun kapalı olması Türk vatandaşlarına... ...bir ceza aslında. Olayı biraz o daha geniş... ...bu adalet evet. ya. Kesinlikle yani bu... ...Avrupa Birliği için yapılacak bir şey değil... ...tam aksine Türkiye'nin kendi vatandaşları için... ...atacağı bir adımdır. Dolayısıyla toplamak... ...gerekirse iletişim stratejisi... ...kapsamında atılacak adımlar... ...iki taraflı olacak hı hı. muhakkak. Hem... ...Türkiye kendi içinde hem de AB üyeliği... ...yolunda faydaları olacak, adımlar olacaktır. Evet. Evet. Dedik ki... ...Ruban Okulu, siyasi partiler yasasını... ...ekleyebiliriz, seçim evet. barajının Kesinlikle. düşürülmesi. Kesinlikle. Yani bununla ilgili... E, aslında. Yeni hazır Avrupa Konseyi parlamenter meclis başkanlığına bir Türkiye'den milletvekili seçilmişken bahsetmeden olmaz Avrupa Konseyi'nin bu konuda %3'ün üzerindeki barajların adil olmadığına ilişkin bir görüşü, görüşü de, var. de var. Örneğin bizde %10 yani bir baraj. Hani AB içinde de baraj sistemi uygulanıyor ama benim bildiğim kadarıyla en yüksek oran bizde. Evet de. evet gerçekten kabul edilemez ee, onun haricinde tabi örnekleri çoğaltılabiliriz şimdi e, bu stratejinin iki boyutu var deniliyor öncelikle içte e, iyice düşen ilgiyi heyecanı arttırmak AB'yi Türk vatandaşlarını anlatmak ve dışarıda AB ülkelerine münferit AB ülkeleri de olabilir bu. Özellikle Hollanda, Avusturya, Fransa, Almanya gibi Türkiye üyeliğine şiddetle karşı çıkan ülkelerde ve e, spesifik mesajlarla ve tüm AB ülkelerine yönelik de e, mesajlar gönderilebilir. Şimdi dilerseniz bunu iki ayrı şekilde alalım. Öncelikle içte hazır istatistik mesela en son Eurobarometre anketinde de hı hı. E, AB üyeliğinin iyi bir şey olduğunu düşünenler belki... E, Sayısında kesin azalma var ama AB üyesi olacak mıyız bir gün sorusuna ise inananların sayısı, üye olacağını düşüneceklerin sayısı iyice azalmış durumda. E, bunu bir öncelikle ayağa kaldırmak, bir anlamda siyasi reformlara da taban oluşturmak adına ne gibi sizce e, mesajlar verilebilir kamuoyuna dönük? Şimdi kamuoyunda Avrupa Birliği konusunda yeniden bu farkındalıkta ve haberdar olma konusunda bir azalma oldu. ...son dönemde benim gözleyebildiğim... ...işte farklı gündem maddelerinin... ...çok yoğun bir şekilde... ...özellikle işte geçtiğimiz yazdan beri... ...belki yazdan da öncesinden Mart Nisan aylarından... ...bu yana çeşitli davalarla... ...veya iç diğer sorunlarla... ...gündemden birazcık düştü. Dolayısıyla öncelikle... ...yeniden Avrupa Birliği üyeliğinin... ...Türkiye'nin hedefi olduğu... ...bir devlet politikası olarak yürütüldüğü... ...bu yönde adımlar atıldı... ...hatırlatılmalı, gündeme gelmeli. Örneğin... Bir şeyi takip etmeye çalıştım. Çevre başlığı açıldığı sırada ben askerdeydim ve orada bir başlık açıldı. Acaba nasıl duyuluyor, dışarıdan nasıl izleniyor diye gözlemeye çalıştım. Hı hı. Bir kere gazetelerde bulmak çok zordu. Yani çok çok zordu. Ben işte sizlerle görüştüğüm için açıldığından haberdar, ne zaman açıldığından haberdardım. Hı hı. Takip ettim, bekledim ama dediğim gibi bir farkındalık ve haberdarlık eksikliği var. Evet, evet e, aslında bu farkındalığı yaratırken tabii şey de lazım yani hani e, neden Avrupa Birliği üyeliği hala Türkiye için iyi bir şey? Yani bu, bir kere bunun ortaya konulması lazım. Yani bu olabilir yani sonuçta e, hala e, ulus devlet bazında e, temelinde örgütlenen bir uluslararası sistemden bahsediyoruz. Ulus devletlerde e, çıkarlar üzerinden hareket ettikleri varsayımıyla e, Avrupa Birliği üyeliği Türkiye'nin genel çıkarına artık nasıl tanımlıyorsak onu... E, Uygun görülmeyebilir ama biz bunun uygun olduğunu söylüyoruz. Ve bu e, gördüğümüz kadarıyla hükümet de bunun uygun olduğunu söylüyor. Hı hı. En azından söyleme olarak bunu hı hı. destekliyor. Bunun peki neden öyle olduğunu bence iyice Türkiye için ortaya konulması lazım. Yani topluma bunun anlatılması lazım. Örneğin e, Can'ın bahsettiği örnekten yola çıkalım. Çevre başlığının açılması müzakereleri. Çevre başlığı açıldığı sırada en fazla gündeme gelen ki başlığın aslında gündeme gelmesinin belki e, temel e, nedeni maliyetiydi. İşte çevre başlı diğer genişlemelerde e, sonraya bırakıldı. E, bizde neden şimdi açıldı? Çünkü siyasi sebeplerle diğer başlıkları açamıyoruz vesaire vesaire. İşte e, çeşitli maliyet projeksiyonları yapılıyor. Efendim işte 30 milyar avro diyor biri. Biri diyor 100 milyar avro. Böyle bir maliyet gerekecek. Ama örneğin AB çevre standartlarına uyum sağlamamanın Türkiye için maliyeti nedir? Bunu kimse ortaya koymadı. Bundan yani kimse çok bahsetmedi. Doğru. Çok doğru. Yani e, oturup bunu çıkarttığımız zaman... Türkiye bugün AB standartlarına uymasın ve bunu sadece şey olarak alalım yani son derece dar bir bakış açısıyla Türkiye'nin yaşayacağı ticaret kaybı olarak bakalım sadece. ...ne kaybettirecektir Türkiye? onu Hı. onu iyi düşünmek lazım. Evet. Şimdi ticari kaybı bir de e, somut yani gündelik yaşamda... ...yani çevre, maliyet vesaire Hayır. her şeyi bir kenara bırakalım. Evet. En temel insan hakkı daha iyi bir hava, daha iyi suya erişim. Hayır yani ben e, tabii ki Hı -hı. E, hedeflerimiz o olmalı Hı -hı. ama... ...benim e, diğerlerini bir sadece ticari kaygı olarak çizmemin sebebi şuydu... Hı -hı. ...yani hani basında gördüğümüz sadece ticari boyutu veya sadece mali boyutu yansıtıldığı için... Evet. Mali boyutu mali boyut yani hani... O bile aslında uyum sağlamamanın bedelini arttırıyor. Kesinlikle. Evet. Mesela bizim programımızı yakından e, dinleyen bir izleyicimizin de bize bu konuda hem e, programı çok keyifle dinlediğini belirten bir e-postası e olmuştu. E, burada da zaten bu program ile gündelik yaşamda ne gibi somut kazanımlar getirecek ABÜ ile her şeyden önce? Bunu bir somutlaştırmak gerekiyor. Evet. Her fosal evet. için bu böyle. İlerleyen programlardan birinde zaten kararlaştırdık. E, bu konuda bir liste vermeyi düşünüyoruz. Evet, somut örnekler evet. üzerinden gideceğiz. Evet. Evet. Şimdi isterseniz bir şarkı arası veril. Evet. Ondan sonra devam edelim. Ortiz Drip parçasını dinledik. Ee, aslında parçayı yayından önce bir söylememiştik ama benim aklımdan geçiyordu. da aklımı okumuş oldu aslında bu e, parçayı çalarak. Hoş bir tesadüf diyelim. Devam edelim. Zeynep iletişim evet. stratejisinden Hı -hı. E, sen iletişim stratejisinin sac bahsediyordun. İstersen onun Hı -hı. üzerinden devam edelim. Evet şimdi Abis dediğimiz iletişim stratejisinin aslında temel ayaklarından bir tanesi mali müzakere süreci teknik anlamda donmuş dedik. Hı -hı. E, açılabilecek durumda dört beş fasıl var. Evet. ...Türkiye etkililerinin akıllarındaki plan da şu... ...bu açılabilecek 4-5 fasıldaki... ...açılış kriterlerini en kısa sürede... ...yerine getirmek... Hı hı. Açıl, ...açılmasını sağlamak bu fasılların... ...bunun dışına bildiğimiz gibi... ...Fransa'nın bloke ettiği... Efendim Kıbrıs sorunu nedeniyle açılmayan 8 fasıl ve tek taraflı vetolar nedeniyle bir fasıllar bütün ortaya çıkıyor. Bunlar konusunda da AB tarafından artık herhangi bir işaret vesaire beklemeden Türkiye'nin en kısa sürede yapması gerekenleri diğer bir deyişle ev ödevlerini kendi inisiyatifiyle kendi takvimi doğrultusunda en kısa sürede hayata geçirmek. Evet. Yani tabii bunu yaparken e, gene geçiş süreçleri vesaire onların alınacağı varsayılarak bir uyum takvimi hazırlanacak bu başlıklarda. Ve e, 2013'e kadar bu sürecin tamamlanması hedefleniyor. Ki 2014'te yeni AB bütçe dönemi başlayacak. Bu da şöyle oluyor genişleme sürecinde belki dinleyicilerimize kısa bilgi verelim. E, AB'nin 5 yıllık bütçe dönemleri var. O bütçe dönemi içinde oluşacak AB genişlemesi yani AB'nin yeni üyeleri alması, kabul etmesi... ...bütçede öngörülüyor çünkü bunun maliyeti var. Hı hı. Çeşitli para, e, fon e, yönlendiriliyor ülkelere vesaire. AB politikaları içine dahil edilmesinin çeşitli maliyetler oluyor. Bunların hepsi bütçede önceden öngörülüyor. Beş yıllık hazırlandığı için. Dolayısıyla Türkiye'nin 2014'te hazır de, e, yürürlüğe girecek pardon... ...yeni e, bütçe dönemini kaçırması halinde... E, ...bir sonra 2019'da başlayacak, 2020'de başlayacak bütçe dönemine kalması söz konusu. Bu da e, sanıyorum e, yani... E, Boş bir şey olmaz en azından. Evet. 2012'ye kadar tüm Türkiye'nin üstlenmesi gereken yükümlülüklerini yerine getirip bütçe konuşulurken de Türkiye'nin maliyeti bu diye lazım. ben hazırım evet. demesi ve bunu üye ülkelere de mali plan çerçevesinde sunması ya gerekiyor. Bu şey demek değil tabii hani 2013'te 2014'te üye olacak anlamına gelmiyor bu ama 2019'da üye olmayı hedefleyen bir Türkiye'nin bile... 2014'ten önce mutlaka hazırlığını tamamlamış olması lazım ki o bütçelerim içinde yararlabilsin. Evet. Bunun başına büyük bir amayla bir takım şeyleri de ortaya koymak lazım. Şimdi bu tür planlar ilk defa yapılmıyor. Türkiye 2007'de de çok büyük bir plan hazırladı. Müktesebat uyum planı evet, adı altında. Çok, çok kapsamlıydı. Bütün başlıkları kapsıyordu. O zaman da söylenenler hatta istenenler Türkiye üzerine düşenleri yerine getirsin. Hatta işte polemikler yapılmış Ankara kriterleri olsun. Biz onlara uyalım. Doğru. Topu Avrupa Birliği'ne verelim ondan sonra o düşünsün dendi. Üzerinden üç sene geçti. Tekrar aynı şeyleri konuşuyoruz. Yeniden aynı şeyleri yapmak üzerinden plan yapıyoruz. O günden bugüne açılabilecek başlıklar açılıyor. Senin anlattığın gibi bir tarafta ciddi bir yığın duruyor. Ve çok zor başlıklar da duruyor. Evet. Orada Türkiye yani ev ödevini yapması çok kısa bir zamanda olacak da... Avrupa Birliği'ne büyük yük kalacak değil, tam aksine Türkiye'nin ciddi bir uyum süreci gerektirecek, hı hı. ciddi adımlar atması gerekecek başlıklar da var. İçeride zaten paydaşlar arasında da bir artık müzakere süreci bir aşamaya geldikten sonra artık açılması nispeten kolay olan başlıklar açılmış veya siyasi nedenlerden dolayı açılamaz durumda olduğu için paydaşlar arasında da yavaş yavaş belki çıkar çalışmaları yaşanıyor diyebiliriz. Örneğin sosyal politika başlığından örnek verelim. Sosyal politika başlığının açılması gündemdeydi geçen sene. Evet ee, ve hiçbir aslında e, AB nezdinde de bir engel yoktu. Yani Türkiye'nin evet. yerine getirmesi gereken... AB bekliyordu açmayı. Evet. Ama e, işte Grev ve Lockout kanununda yapılması gereken değişiklikleri... E, Türkiye çekincelerini kaldırmadığı için. Kaldırmadığı için, yapılmadığı için o değişiklikler başlık açılamadı örneğin. Yani dolayısıyla hani e, bunu yapacağız demek kolay ama yapmak aslında biraz e, zor... E, ...içeride belki de iletişim süresi... ...hani bu aradan önce bahsediyorduk... E, ...tekrar insanları ikna etmek... ...AB sürecinin neden kendi çıkarlarına olduğunu... ...belki böyle bir çabaya girişmenin... ...önemi bir kez daha ortaya çıkıyor diyebiliriz. Buna ek olarak belki bir şeyi yenilemekte fayda var. Siz geçen haftaki programda da... ...Zeynep Hanım'la konuşuyordunuz. Düzenlemelerin yapılması... ...çok önemli. Uygulama kısmı... ...ondan da önemli. Yani evet. Türkiye'nin... ...gerekli adımları atması... ...özellikle sosyal politikada değindiğiniz gibi... Hani o çekincelerini kaldırmış bile olsa Türkiye bu hukuki değişiklikleri uygulamaya... Pratikte nasıl Kesinlikle... yansımalarını göreceğiz o da çok evet, önemli. O işin zor kısımlarından bir tanesi de o. Yani iletişim stratejisinde uygulama ayağına da büyük önem verilmesi gerekiyor. Evet. Türkiye gerekli adımları atmadığı takdirde bu sadece parlamentodan çıkacak bir yasa değil. Tam aksine daha fazla bütün işte emniyet güçleri olsun, İçişleri Bakanlığı ve diğer bu işe paydaş olan grupların, şirketlerin... ...iş dünyasının adımları atması anlamına gelecek. Belki bu noktada öne çıkan e, yani bir kaynak arıyoruz belki. Her şeyin oradan e, kaynaklandığını düşündüğümüz bir membasını arıyoruz olayın ama... E, ...anayasa değişikliği konusu e, bir kez daha öne çıkıyor diyebiliriz. Yani e, baktığımız zaman işte iletişim stratejisi kapsamında da aslında e, sanıyorum ele alınıyor bu. E, Avrupa Birliği'ni ikna e, etmek istiyorsak... Yapılması gereken en büyük değişikliklerden bir tanesi anayasada e, daha demokratik, daha e, çoğulcu bir anayasaya geçilmesini sağlamak. Artık bunun mekanizması ne olur? Yeni anayasa mı yazılır, varlığında değişiklikler mi yapılır bilemiyorum ama bir kapsamlı değişikliği yapılması, değişikliğin yapılması sanıyorum gerekiyor artık. Evet bu yönde de daha önce girişimler olmuştu hepimiz hatırlıyoruz. Yalnız bu sefer gerçekten e, çok kararlı bir şekilde e, geniş tabanlı bir mutabakat sağlamaya karar vermiş şekilde e, yeni bir başlangıç yapılmalı ve bu iş artık e, bence sonuçlandırılmalı. Çünkü evet. öbür türlü bu iletişim stratejisi açısından da e, Türkiye açısından bir irade yoksunluğu görüntüsü gidiyor mesaj olarak karşı tarafa. Bu da çok olumsuz bir mesaj. Bundan önce evet. kısa ...geçmişte iki kere daha anayasa değişikliği ciddi bir şekilde gündeme gelmiş ve çok küçük olaylara takılarak bir anda gündemden düşmüştü tekrar. Yani bu sefer de aynı şey olmaması gerekiyor ki o tehlike yeniden gözülebiliyor haberlerde tartışma evet, programlarında. Evet. Yine olayın sadece küçük bir parçasına çekilmeye çalışılıp evet. orada söndürülecekmiş gibi bir hava var. Bunun önüne geçilmesi için de senin dediğin o geniş taban hı hı. çoğulculuk ve katılımcılığın büyük önemi var. Evet tabii bunu... E bu tehlikeyi belki de e, atlatmak için yapılması gerekenlerin başında e, sürecin mümkün olduğunca şeffaf ve katılımcı bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Ben e, bundan önceki denemelerde bunun bu şekilde yürütüldüğünü çok düşünmüyorum açıkçası. Aynen biraz kapalı kapılar ardında evet. gitmişti. Bu da tabi evet. uzun vadede sakıncalı sonuçlar doğurabilir. İnsanları korkuttu her şeyden önce. Evet. Ve kapalı kapılar arkasında olsa dahi yani şeffaflıktan uzak bir şekilde... Anayasanın değiştirildiğini ve bir şekilde kabul edildiğini varsayalım. Anında meşruiyet tartışmaları başlayacaktır. Hı hı. Anayasanın meşruiyeti sağlam değildir, değiştirilmesi gerekecektir şeklinde. Yeniden yaklaşık işte 30 yıldır son anayasa için yapılan tartışmalar yeniden başlayacaktır. Yani bu tartışmaların da önüne geçecek şekilde ikinizin de dediklerine hı hı. sonuna kadar katılıyorum. Hı hı. Katılımcı, şeffaf, çoğunlukçu bir anayasa çalışması hem Türkiye için hem AB üyeliği için fazlasıyla faydalı olacak. Ki diğer tarafta Avrupa Birliği kendi anayasal düzeni, anayasa adı altında olmasa dahi anayasal düzeni için ciddi değişiklikler yapma, ciddi adımlar atma çabaları içerisinde onu da yakalamak gerekiyor. Yani bir taraftan bir dünya dönüp değişirken siz olduğunuz gibi duramazsınız. AB'nin evet. kendisi dünyaya uyum sağlama çabasında biz de hem dünyaya hem AB'ye uyum sağlama çabasında olmamız gerekiyor. Aslında program sonuna yaklaştık. Çok önemli bir mesajdı. Bunu belki ileriki programlarda Lisbon Antlaşması ile AB'de yeni bir dönem başlıyor. Türkiye biraz kendi içine kapanmış dünyasından kafasını kaldırıp değişen AB'ye de bakmakta biraz entelektüel anlamda da AB'nin sorunlarına katılmaya kafa yormayan en azından başlamasında fayda var diye düşünüyorum. Evet. Bunun için tabii ki Türkiye'nin enerjisi İzini e, harcayan konuları bir an önce çözmesi gerekiyor. Yani o enerji oraya gittiği sürece maalesef e, Türkiye kafasını... E, Bu sarmalın içinden evet, çıkaramıyor. Çıkarmıyor. O zaman biz enerjimizi bir hafta içerisinde yeniden toparlayıp... ...önümüzdeki hafta sey dinleyicilerimizin karşısında olalım. Evet haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hayal tacirleri Pour le noir Pour le noir